1758, numaralı konu, Hazreti Ali'nin, Hazreti Peygamber'in zürriyetinin başına gelecekler hakkında bir hutbe irat etmesi, evet, Ebu Hayre şöyle anlatıyor, bir keresinde Hazreti Ali'ye küfeye kadar arkadaşlık yaptım, oraya ulaştığımızda Hazreti Ali Minber'e çıkarak Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra, ey Müslümanlar, aranızda ve gözlerinizin önünde bulundukları halde Hazreti Peygamber'in zürriyetinden olanların başına bir şey gelseydi ne yapardınız, diye sordu, cemaat, elimizde,